ve senin için muhakkak ki bitmeyen tükenmeyen bir ücret vardır diyor. Allahu ekber. Ve inneke le'ala hulukin azim. Muhakkak ki sen en yüce ahlak allah Allahu Teala bu ifadeyi kullanırken adetâ seçmiştir. Ala harfi ceri A Arapça'da istila manasına, yücelik, üstünlük, ulû yani en üst olma, en yüce olma manasına gelir. Ala harf icare. Yani sen en yüce bir edep üzeresin, ahlak üzeresin diyor. Allahu Teala, Nebimiz Mısır Aleyhisselatü böyle taltef ediyor ve iki tane tekit ifadesi kullanmış. Birincisi başta inne kedi inne, ikincisi de la ala taki lamdır. Bunlar Arapça'da tekit yani kuvvetlendirme ve güçlendirme ifade eder. İşte böyle beyan ediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, bu kadar yüce olduğunu, bu kadar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 o artık güvenilir bir kimse manasına. Güvenilir, emin. Onların güvenini kazanmış. Bu neden? Yani emanetindeki, eminliğindeki kuvvetten, şiddetten ve bu husustaki en ileri düzeyde olmasından kaynaklanıyor. Ahdine vefa göstermesinden, son derece iltizam etmesinden kaynaklanıyor. Aleyhissalatü vesselam ömrünün 35. yılındayken yani yaşı 35'i 35'te iken Kureyş Kureyş Kabe'nin yeniden yapılması görüşünde birleşiyor. Yani yeniden bu Kabe'yi bir inşa edelim diyorlar ve o zaman üzerinde Kabe'nin üzerinde çatı yok, çatısız. Çatısız bir vaziyette ve bugünkü direkler, 6 tane o direk de henüz yok sadece duvarlardan teşekkül etmiş bir yapıya sahip. Hem e, yeniden yapmak, sağlamlaştırmak istiyorlar hem de üzerine bir çatı çekmek istiyorlar. Bu arada e, yaklaşık 5 sene önce bir İsmetten yani Ali İsrailoğlunun risaletinden yani 40 yaşından önce 35 e, yaşlarında iken e, peygamberliğin gelişinden 5 yıl önce Mekke'ye bir sel alıyor.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 Binasında, yeniden inşasında Rumlu bir mimar adı Bergum bu görevi üstleniyor. Demek ki o zaman o ehilmiş. Sonra temellere iniyorlar ve hacer esvet Esved dediğimiz Hacer-ül Esved siyah da taş demektir. Aslında bu daha önceleri <gülüyor> siyah değilmiş. Beyaz bir renkte hatırladığım kadarıyla. Ali ve sellem bu taş için Hadislerde, sahih hadislerde geldiği üzere cennetten gelmedir diyor. E, ve Ademoğlu'nun elleriyle karardı. Yani şirk ehlinin eliyle karardı diyor. Kararmasına rağmen bu taş kıyamete kadar özelliğini e, devam ettirecektir. Şahitliğe devam edecektir. Ne demek şahitlik? Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste Hacer-i Esved'i selamlayan bir kimse için yarın kıyamette Hacer-i Esved şahitlik edecektir. Allah'a Allah. hakikaten. Allah Azze ve Celle Kardeşlerim hepinize Hepinize orayı istilam etmeyi selamlayın, Selamlamayı nasip etsin Selamlamak üç şekilde Hemen kısaca değineyim Öperek, el değerek, el sürerek Ve el kaldırarak Geriden böyle Bunların üçü de aynıdır Hiçbirinde şey yok Yani derece farkı yok Bildiğim kadarıyla Ama insanlar öpmek için Birbirlerinin üzerine çıkıyorlar Zulmetiyorlar bu doğru değildir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 bu kavga dört veya beş gün devam ediyor. Yani bu taşı falanca kabule koyacak falanca kabule koyacak diye e, nizah ediyorlar ve hatta e, savaşa meylediyorlar. Yani kabileler arasında savaşma yönünde e, görüşler hasıl oluyor. Onlardan Ümeyye bin Mughire adındaki bir adam diyor ki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 Onlardan bir tanesi kim biliyor musunuz? Adil imam. <gülüyor> adil davranan imam. Allahu Teala yöneticilerimizi adil imamlardan yapsın. <gülüyor> Onları zulümden bertaraf etsin, zulümden elçeltirsin. <gülüyor> evet, İmam Ahmet'in müsledinde gelen bir rivayette kardeşlerim, Mücahit Mevlası kölesinden tahdis ederek, yani haber vererek diyor ki, kâbe Cahiliyede bina edildi. Benim diyor o köle, benim bir taşım vardı ve ben ona yöneler, yönelirdim ve Allah'ın dışında ona ibadet ederdim. Yani put kastediliyor allah Alem. Ve ben diyor böyle içine üflediğim, teneffüs ettiğim bir sütle gelirdim, kesilmiş bir sütle. Onu diyor o taşın üzerine dökerdi. Sonra da köpek gelirdi ve onu yalardı. Sonra da affedersiniz, ayağını kaldırır ve işerdi diyor. Evet. Böyle bir halde devam ediyor. Hacer'in mevkisine geldik diyor. Yani Kabe'nin inşasından bahsediyor. Nihayet Hacer-ül Esved'in seviyesine geldiğimiz zaman Kureyş Kureyş kabilesi Diyor ki, bu Haceril esvedi yerine biz koyacağız. Diğerleri de onu biz koyacağız. Diğer kabileler de biz koyacağız diyorlar. Ee, ve birbirlerine aranızda bir hakem tayin edin diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ilk böyle yoldan gelen bu başka bir rivayet. Bunun bir ziyadesi, fazlalığı var. O yüzden tekrar ediyorum, Ahmet bin Anbel'le gelen. Yoldan o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 o e, şeyin bezin etrafından, kenarlarından tutuyorlar ve o şekilde Hacer-ül Esved'i yerine koyuyorlar. Dolayısıyla aradaki ihtilaf kalkıyor. Hepsi razı oluyorlar. Aleyhissalâtu vesselâm'ın hakemliğine. O ne güzel hakem. Bu şekilde Hacer-ül Esved meselesi de e, sorunu da ortadan kalkmış oluyor. O dönemde e, Kureyş'in elinde bulundurduğu imkanlar yetersiz kalıyor. Özellikle hani amaçları, kasıtları tertemiz şeylerden tertemiz kazançlardan Kabe'yi bina etmek ya buna tam manasıyla imkan bulamıyorlar. Ve kuzey tarafına 6 zira yani 3,60 santimetre, yani 3,60 cm civarında bir çıkıntı bırakıyorlar. Buna da Hacer, <gülüyor> yahut da Hatim deniliyor ki bugünkü İsmail Aleyhisselam'ın Hicri denilen, Hicri İsmail denilen hilal şeklindeki yerdir. Evet. Ve o, o kısmı bırakıyorlar. O kısım aslında Kabe'nin ilk temelleri arasında. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temeller arasında. Ve bir, bir tane de kapı koyuyorlar. Kapının da merdivenini, eşiğini e, yerden yüksek yapıyorlar. Bunun da sebebi oraya her isteyen istediği gibi çıkmasın, girmesin diye. Evet. Ve e, altı direkle birlikte, altı direkle çatı yapıp üzerine de kapatıyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hususta Ayşe de diyor ki,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 Yani İbrahim Aleyhisselam'ın temellerinin üzerine olsun diye. Ama bunu Aleyhisselatü Vesselam yapmıyor. Bunu yapmıyor. Neden? Bir maslahatı gözetiyor. Bir mefsedeti. yani bir maslahat derken faydayı, bir mevsedeti e, gözeterek bunu yapmıyor. Mefsedet yani insanlar arasında fesat, fitneye sebep vermeyi def ediyor. Evet. Bundan da aslında bu, davranıştan, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadelerinden ve bunu gerçekleştirmesinden fıkıhçılar bu kaydayı alıyorlar. Yani bunu örnek gösteriyorlar. Veyahut örnek gösterdiklerinden biri bu. Toplumun manfaatili olan şeyleri yapmak, olsa da fesat çıkaracak şeyleri de def etmek. Tabii ki açık canaslara ayrıca olmadığı sürece. Kabe kardeşlerim Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde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 Yemen tarafından gelen e, bir dokunmuş örtü e, kabe üzerine giydiriliyor. Sonraki dönemlerde. E, daha sonraki dönemlerde de bildiğiniz üzere Osmanlılara geçiyor ve e, Osmanlılar tarafından İstanbul'da dokunuyor ve ondan sonra e, kabeye hediye ediliyor idi. Ve söylendiğine göre e, ilk defa divaç yani ipek kumaşı e, şeye giydiren kabeye giydiren Haccac İbni Yusuf yani zalim Haccac denilen kimse bazı rivayetlere göre de İbni Zubeyr yani Abdullah İbni Zubeyr İbni Avvam da deniliyor. Vallahu alem. Bunlar tarihsel bilgiler. Bir de Kabe diyor beş sefer bina edildi. Birincisi Adem Aleyhisselam'ın oğlu Şit Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın döneminde yapıldı malum. Oğlu Şit tarafından yapılması ise tarihsel bir bilgi. Allah halim. İkincisi ise İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Bakara suresinde ve diğer fa İbrahimul Kawa minel in el ve İsmailu. Ee, hatırla ki İbrahim Kabe'nin temellerini böyle <gülüyor> temellerini yükselttiği zaman ve İsmail ile birlikte Rabbena takabbel minna Rabbimiz bizi bundan bunu bizden kabul et diye dua ediyorlar.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 Aleyhisselatü Vesselam döneminde olduğu gibi olması gerektiğini söyleyerek tekrar Kabe eski haline getiriliyor. Burada söylenmemiş ancak hatırladığın kadarıyla Malik bin Enes, İmam Malik yani malik Mezhebi'nin imamı biliyorsunuz. Ona soruyorlar, Kabe'yi tekrar eski haline, eski yani Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği ama yapmadığı İbrahim Aleyhisselam'ın temelleri üzerine yapalım mı deyince hayır diyor. Eğer o izin verseydi diyorlar o dönemde İmam Malik bu böyle devam edecekti. Yani yıkılacaktı yapılacaktı. Kimisi eski temeller üzerinde kimisi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi e, o hicrin dışarıda kalıp e, küçük bir şekilde yapılmasına, e, kapsının yukarıda olmasına e, bu şekilde e, yani hem birinci hem de ikinci e, şekline itibarla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 Müslümanın dayat ettiği sahih bir hadiste, küçük, bir, küçük kalem filmi, en küçük kalem. ettiği sahih bir hadiste, e, yine bu kabe'nin yanma olayından bahsedirken, Zubeyr bin Avvam kabe <gülüyor> yanınca, e, tabii bu Şam ehliyle e, olan şeyinde. Ee, savaşta Allahu alem o dönemde meydana geliyor ve Zübeyir bin Avvam hacılar geldiği zaman e, onları e, Şam ehli üzere yani kendisiyle şava, savaşan kendisine karşı çıkan kimselere karşı cüretlendiriyor onları teşvik ediyor Onlar, e, onlarla savaşmaya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 Aleyhissalatü Vesselam'ın hakemliği mevzusuna geri dönecek olursak, Kureyş, Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın hakemliğine razı oluyor ve Kabe yeniden bina ediliyor. Neden Aleyhissalatü Vesselam'ın hakemliğine razı oluyor? Çünkü Aleyhissalatü Vesselam gençliğinde hiçbir şekilde hayatında içki almamış, kullanmamış, hiçbir puta dokunmamış bir insan.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 Yine engel oluyor. Ona bile engel oluyor yani. Ve Zeyd diyor ki yemin ederek Resulullah Aleyhissalatü Vesselam e, Allah kendisine diyor Aleyhissalatü Vesselam'a vahyi ikram edinceye kadar hiçbir şekilde hiçbir puta dokunmadı diyor. Zeyd buna şahitlik ediyor. Radiyallahu anh. Yine Aleyhissalatü Vesselam e, putları üzerine lat, menat, uzaya yemin ediliyor ya Onlara yemin etmeye de hiçbir şekilde tahammül göstermiyor. Onlara adına da yemin etmiyor. Biliyorsunuz Allah'tan gayrısı adına kim yemin ederse <gülüyor> muhakkak ki Allah'tan gayrisi adına yemin eden kimse şirk koşmuştur. Diyor. <gülüyor> Ve la ilahe illallah demesi gerekiyor. Kefaret ödemesi gerekiyor. Yani la ilahe illallah <gülüyor> Evet. Onun için işte bu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 onlardan da şiddetle sakınıyor. O dönemde bir tane de bir adam var. Eee bin Amr İbnü Nufeyl adında bir adam. Bundan biraz bahsedeceğiz. Buhari'nin rivayetine göre Nebi Aleyhissalatu vesselam bu adamla karşılaşıyor. Vahi inmezden önce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 şey yaparmış, kurtarılmış, babalarına varıp onun şeysini, masrafını yetişmesine ben kefilim der ve onu alır yetiştirirmiş Fername. Sonra da ya şu fıtrata bak, Allah Azze ve Celle'nin koruması, Vallah'u Hayrun Hafiz Allah en koruyucu, en hayırlı koruyucudur diyor. Dilediğini böyle koruyor. Danike Fadlallah, yüce İman yaşa bu Allah'ın lütfudur dilediğine verir diyor. Allah lütfünden versin bize.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 rahip Bahira görüyor ve onun peygamber olduğuna kanaat ediyor. Sahabeden de birçok kimse Aleyhissalatu vesselam mührüne şahit geliyor. Hatta o mühürü görmek için açıyorlar sırtını, bakıyorlar, sırtını öpüyorlar vesaire. Bunun gibi anlatılan hadisler var. Birinde mesela <gülüyor> Said bin e, Yezid'den gelen hadiste Nebi Aleyhissalatu vesselama e, gidiyor, diyor ki e, <gülüyor> Halam diyor, beni Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü. Ey Allah'ın Resulü ben diyor, kız kardeşimin e, oğlu e, hastadır. Kız kardeşimin oğlu hastadır. E, diyor. Aleyhisselatü Vesselam da onun e, başını mest ediyor. Yani başını şöyle okşuyor. Ve bereket duası yapıyor. Sonra abdest alıyor. Ondan sonra da o da o abdest suyundan içiyor. Ali sırat ve sırâmin abdest suyundan abdest aldığı sudan içiyor. Teberruk amaclı ee, ve diyor kalktım e, sırt tarafına ve bu Ali sırat ve omzundaki diyor e, mühre baktın diyor ve onun nasıl olduğunu, o mührün, peygamberlik mührenin nasıl olduğunu görüyor. Bir başka rivayette, birçok rivayet var da ben biraz daha şöyle kısaltarak geçiyorum. Ahmet ve Tirmizi'nin rivayet ettiği sahibi hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu zeyt diyor, bana yaklaş ve sırtımı sıvazla diyor. Aleyhisselatü Vesselam sırtını sıvazla diyor. böyle. Ondan sonra adam da Ebu Zeyd de sırtını sıvazladım ve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 Üç örgü şeklinde idi. Örgü şeklinde de görülmüş. Bir başka rivayet Muharri ve Müslüm'ün rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları böyle saçlarını sarkıtırdı diyor. Müşrikler o zamanlar ortadan ayırırdı. Yahudiler de diyor Yahudiler de önden saçlarını böyle sarkıtırlardı diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şekilde böyle e, emre alınmadığı sürece herhangi bir şekilde yani yasaklanıp tersi bir şekilde emredilmediğinde tersi bir şey söylenmediğinde e, ehli kitaba muhafazat etmeyi severdi diyor bu hadiste <gülüyor> ama genel itibarıyla biliyorsunuz ehli kitaba e, ehli kitaba muhalefet etmiştir ilk dönemler e, şey yapıyor.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 İlahir bunun gibi birçok şey de sağdan davranırdı Aleyhisselatü Vesselam. Sağ tarafı tercih ederdi. Ve bir hadiste de sizden birisi giydiği zaman sağ taraftan giysin ve çıkardığı zaman sol taraftan çıkarsın diyor. Bu hadiste üstünde rivayet ediliyor. Evet. Beşincisi kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın beyazlığıyla ilgili gelen hadisler kısaca geçerek söyleyeyim. Aleyhisselatü Vesselam'ın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 Diyor ki aleyhissalatü vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, sen diyor beyazlamışsın deyince aleyhissalatü vesselam beni diyor hud, vakıa, mursalat, amme yetisairun yani ne de? Sureleri yaşlandırdı diyor. Allah-u Ekber. Bu sureler gerçekten çok ağır surelerdir. Genelde kıyametin, e, kıyametle ilgili mevzulardan bahsediyor. Kıyametin. Kıyametin kopuşuyla ilgili içerisinde gerçekten çok etkileyici ifadeler var. Bunlara inşallah bakın. Altıncısı Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, kamis yani gömlek giymeyi sevede ama bizim anladığımız manadaki buradaki kullanılan gömlekler gibi değil. O uzun cilbab şeklindeki gömlek anlaşılıyor Allah'a alem. O kastediliyordu. E, ve yine hibre şeklinde elbiseyi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 ee, kışın biraz tercih etmek zor çünkü beyaz elbise e, kışın giyildiği zaman üşütebilir inceliğinden vs. dolayı ama yazın beyaz elbiseyi vesselam, beyaz gömleği vesaire yani bunları tercih edersek aleyhissalatü vesselam giydiği için inşallah sünnete isabet etmiş oluruz evet nebi aleyhissalatü vesselam yüzüğünü yüzüğünü sağ tarafına takınırdı diyor Yedincisi Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıyla ilgili bir, birkaç hadis var. Onlardan söyleyelim. Aleyhisselatü Vesselam e, yani böyle kendisini doyuracak kadar ne bir yiyecek yemiştir ne de bir şey içmiştir diyor. Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı yemin olsun ki diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle e, kötü hurmalardan yerken buldum. Yani kendisini doyurmayacak şekilde kötü hurmalardan yiyordu diyor. Allah Allah. Evet. Yine Ali Sırat ekmekten ve etten e hiçbir şekilde doymamıştır. Ancak insanlar elini uzattığı için mezbiran elini uzatıradı diyor bir hadiste. Yine Şemail'de. Evet. Bir başka hadiste, Tirmizi'de gelen bir hadiste bir gün Ali Sırat vesalam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 Diyor ki, güzel serinlik bir bölge, serinlik bir ortam ve e, yaş hurmalar, yani taze yaş hurma ve soğuk su bunlardan hesaba çekileceğiz. Biz bunların kat ve katını yiyoruz ve hepsinden hesaba çekileceğiz. Allah Azze ve Celle hesabı kolay olanlardan eylesin. Allahümme hasibne hesaben yasira. Ey Allah'ım bizim hesabımızı kolaylaştır. <gülüyor> Tabi bu kıssanın devamı biraz uzun. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam bu adama ve karısına bakın bir hizmetçi veriyor. Bu olaydan sonra sonra bunlara bir hizmetçi gönderiyor. Sonra da bu hizmetçiyi alıyorlar. Daha kullanmadan karısı adamın hizmetçi köleyi azat etmesini söylüyor ve azat ediyorlar. Bir olaydan dolayı dolayısıyla yani her hal yukarıda onlar övgüye layık, en yüce, en böyle güzel bir harekette bulunuyorlar. Hizmetçileri olmadığı halde kendilerine hizmetçiler diyor ama onlar azad ediyorlar. Allah'ın rızasını kazandılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın koku kullanmasına gelince onun bir sekyesi yani söylendiğine göre bir böyle şey, kap gibi bir şey ondan kokulanırmış. Yahudda buna sekkele şey deniliyor, siyah bir koku, bununla kokulanırmış Ali Serhat ve ve birkaç gün üzerinden gitmezmiş. Ali Serhat ve güzel kokuyu kardeşlerim reddetmezmiş ve bir hadiste üç şey reddedilmez, geri çevrilmez diyor, güzel koku, yastık ve süt. Bu üç şey reddedilmez diyor, bu ikram edildiği zaman alınır.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 Ve onun yanında oturan bir kimse Sanki onu diyor ezberlerdi Söylediği sözleri diyor Onun konuşması bu şekilde Ve konuştuğu zaman 3 defa tekrar ederdi Diyor Bir başka hadiste Ben Ali vesselam diyor sahabi Çok fazla böyle şey yaparken Tebessüm ederken görmedim Ali vesselam güldüğü zaman Ancak tebessüm ederdi diyor Yani bunlar gelen, genel haline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 Ve bir şey yaptığından dolayı bunu neden yaptın? Terk ettiğim için bunu neden terk ettin demedi diyor. Allah. İnsanların diyor aleyhissalatü vesselam ahlakça en güzeliydi. Evet. Ben diyor ne bir ipeğe yani ipeğin türlerini sayıyor burada da hiçbir böyle ipeğe daha Ali vesselamın avucundan şu avuç içinden daha yumuşak hiçbir ipek türüne dokunmadım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 Yine bir hadiste bakın kötü bir adam geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Sahih e, Buhar ve Müslim'de göre kötü bir adam geliyor. E, Ayşe Validemiz de haber veriyor. Şöyle falanca adam geldi deyince diyor ki aşireti. yani kabilesinin ne kötü adamıdır diyor. Sonra yanına gelince ona yumuşak davranıyor. Yani Ayşe Validemiz de bunun için yaptığını soruyor. Yani sen daha önce böyle söyledin e, şimdi de ona yumuşak davrandın deyince e, diyor ki ey Ayşe, E Ayşe insanların en şerlilerindendir bu adam diyor. İnsanların kendisini te terk ettiği, bıraktığı yani e, böyle kötülüğü, fohşiliği, saheşliği e, yani kabalığı diyelim, kabalığından sakınmak için insanların terk ettiği bir adamdı diyor. Ve bunun müellif şöyle güzel bir açıklama ile açıklıyor diyor ki